Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve'lahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l murselin ve ila cem'il evliyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Bugün inşallah hep beraber Allah'ın El Kahhar ismini anlamaya çalışacağız. Bundan önce Allah'ın Vahid ismini anlamaya çalışmıştık Allah'ın isimlerini öğrenirken Nizun sırasına göre Öğrenmeye çalışıyoruz Allah'ın kahar ismi Kur'an-ı Kerim'de altı yerde gelir Hepsi de Allah'ın Vahid ismiyle beraber geliyordu Allah Vahidül Kahardır Allah'tan başka ilah yoktur. O vahid ve kahardır buyuruyordu. Allah'ın kahar isminden sonra nüzul sırasına göre müntekim ismi geliyor. İntikam adam. Ama bizim zannettiğimiz ya da anladığımız gibi değildir. Onun peşinden kebir ismi gelir. Tek büyük. Ondan sonra müteal ismi gelir Yüce Yüceler yücesi Peşinden Kayın ismi geliyor Kıyamda olan Her anda işi idare eden Peşinden şehir ismi gelir Şahit olan Yaptığına şahit olan, yapılana şahit olan, peşinden de Ber ismi gelir. İyi olan, en iyi olan, tek iyi olan, bütün iyiliklere sahip olan. Vahid isminden önce de Allah'ın Vihab ismi geliyordu, Hibe'de. Allah'ın vahid ismi, kahar ismi, müntekim ismi, kebir ismi, kaim ismi, şehid ismi, Allah'ın vehab, Ber isminin isimlerinin arasına koyulmuş. Allah kahardır, kahredendir. Ama bu kahri rahmetinin içinden tecelli eder. ayetleri okurken hep beraber bunu anlayacağız inşallah. Kahretmek demek, boyun eğdirmek demektir. Boyun eğdirmek. Allah birine boyun eğdiriyorsa, bir şeye boyun eğdiriyorsa, o hayırdır. O onun rahmetidir. Eğer insana boyun eğdirdiyse, Hakka boyun eğdirmiştir, hakikate boyun eğdirmiştir. O yanlış yaptığı için, ters tarafa gittiği için Allah onu hakikate boyun eğdirir. Onun için kahardır. Bütün varlık Allah'ın kahar isminin tecellisine muhataptır, mazhardır. Yani Allah bütün varlığa, bütün kainata, bütün mevcudata boyun eğdirmiştir. Bütün varlık onun emriyle hareket eder. Eğer varlıktan biri emri dışına çıkacak olsa ne olur? Yok olur. Böyle bir şey zaten düşünülemez. Ama Allah kullarına irade vermiştir. Tercih etme hakkı vermiştir. O onun emretmediği, sevmediği beğenmediği, okur için takdir etmediği bir yola girebilir. İrada vermiş çünkü. Tercih etme hakkı vermiş. Yani iman etme ya da kafir olma hakkı vermiştir. Hakta durma ya da batılda durma hakkı vermiştir. Tercih senindir demiştir. Evet, İradayı verdiği için. Tercih etme hakkını verdiği için. Ama bununla beraber ne yapar? Allah Kullarının küfrüne razı olmaz buyurdu. Razı değildir. Razı değildir ama müdahale etmez. Ne müdahale eder ne de kimseye müdahale ettirir. Onun için ayet-i kerimede Allah buyuruyordu. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Kullarına da sen müdahale etme dedi. Dinde zorlama yoktur dedi. Sıkıntı vermek yoktur. degir zorlamak, la ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur derken ikrah ettirme yoktur. Tiksindirme yoktur yani. Sıkıntı vermek yoktur. İlla de şunu şöyle yap demek yoktur. sadece dinde değil. Eğer dinde yoksa hiçbir şekilde, hiçbir şeyde yok demektir. Mesela bir örnek vereyim. Resulullah Efendimiz sahabesiyle beraber Medine'ye hicret etmiş. O arada Yahudilerden evet, bir aile ihanet etmiş. Resulullah Efendimiz oraya gittiğinde oradaki Yahudilerle anlaşma yapmıştı. Hep beraber bu memlekette yaşayacağız. Eğer bir saldırı olursa hep beraber koruyacağız. Şehrimizi, memleketimizi, devletimizi, birbirimizi hep beraber koruyacağız diye anlaşma yapmışlardı. Müşrikler Medine'ye saldırınca evet, Hendek Savaşı'nda Yahudilerle anlaştılar müşrikler. Onlar da arkadan Müslümanlara saldırdılar. Müşrik ordusu dağılınca Resulullah Efendimiz bu sefer onlara yöneldi. Sahabeyle beraber. Hatta şöyle oldu. Onlar, müşrikler dağılınca bir cebrail selam geldi. Dedi ki ya Resulallah. Savaş devam ediyor. Sıra bu diğerlerindedir. İhanet edenler derdir. Resulullah Efendimiz onlara bir mühlet verdi. Memleketi terk edin. Her şeyi bırakıp, her şeyi bizi bırakıp burayı terk edin. Onlar da bunu kabul ettiler tabii. Mecburen başka yapacakları bir şey yok. Bu arada Resulullah Efendimiz oraya hicret etmeden önce Müşrikler kendi aralarında çocukları olmayanlar özellikle öyle yapıyordu, vade bulunuyordu yani. Çocukları olmayan müşrikler. Eğer benim bir çocuğum olursa, onu Yahudilerin manastırına, ibadet hanelerine hibe ediyor, vakf ediyor diye vade bulunurlardı. Çok sayıda müşriklerin evlatları Yahudilerin yanındaydı. Allah evlat vermiş, onları da alıp onları teslim etmiş. Onların mescidine teslim etmiş, alimlerine teslim etmiş. Onlar da o çocukları yetiştiriyordu. Tabii ki Yahudi olarak yetiştiriyor. Yahudiler Medine'den sürülünce tabii onlar bu arada Müslüman olmuş, iman etmiş. Resulü Efendimiz'e gelip dediler ki Ya Resulallah bizim çocuklarımız onların yanındadır. O zaman biz daha iman etmemiştik. Onları kendimizden daha iyi biliyorduk. Onun için eğer Allah bize evlat verirse biz de onlara teslim edeceğiz. Onların ibadet ibadethanesini bağışlayacağız. Biz çocuklarımızı geri istiyoruz. Ama bu çok sayıda çocuk. Yani yüzlerce. Böyle bir durumda nasıl bir hüküm verilmesi gerekir? Bizim Müslümanız ama şu anda iman ettik dediler. Şu anda biz onlardan üstünüz ve bunu biliyoruz. Onun için çocuklarımızı geri istiyoruz. Evet. Resulullah Efendimizin verdiği hüküm çocuklara soracağız. Evet. Allah'ın kahar ismiyle ne alakası var? Çocuğu kahretmeye hakkın yoktur dedi. Sen teslim etmişsin. Çocuklara soracağız. Her birine tek tek soracağız. Ananı babanı mi istiyorsun yoksa yanında büyüdüğün aileyi mi istiyorsun? Mecburen öyle yaptılar. Dedi ki Resulullah Efendimiz eğer sizi tercih ederse burada kalacaklar. Onları tercih ederlerse onlarla beraber gidecekler. Sordular çocuklar kendi ailelerini değil yetiştiği Yahudileri tercih ettiler. Hiç kimse dokunamadı. Dokunsaydı ne olurdu? Resulullah Efendimiz mesela bakıldığında çocuklar onlardan alınsa Asıl anasına babasına teslim edilse bir de mümin ve Müslüman olur. Öyle yetişir ama öyle değil. Ölçü öyle değilmiş. Allah'ın kanunu böyle değilmiş. Allah'ın istediği böyle değilmiş. Çocuğu kendi iradesine bırak. Tercih hakkını o yapacak. Burada kalmak isterse burada kalır, gitmek isterse gider. Hepsi de biz gideceğiz dediler. Onları tercih ettiler. Çünkü onlar, onları, o çocukları evet, Allah'a iman eden Peygamber'e iman eden Kendine göre din üretmişlerdi Onun için hiç kimse Hiç kimseyi zorlayamaz İman etmeye zorlayamaz Çocuk olsa bile Hani görürler ya işte Çocuk namaz kılmayınca döv Kim söyledi sana öyle Kim sana bunu öğretti Evet. Bu durumda çocuklarımıza nasıl muamele etmemiz gerektiğini buradan öğrenmemiz lazım. Evet. Allah Vahidul Kahhardır. Allah'ın Vahid ismini anlatırken Vahid sıfatlarında bir olan, isimlerinde tek olan demektir. El esmaul husna Vahid olan Allah'a aittir demekti. Allah Vahidul Kahardır denince ne anlaşılır? Anlaşılması lazım. Eğer biri Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından birine sahip çıkmaya kalkışırsa. Yani ben Rab'b, ben Rahim'um, ben Kerim'um, ben Rezzak'ım ya da ben afûm Allah'ın hangi ismi olursa olsun ya da ben kebirim ben büyüğüm dese Allah'tan bağımsız olarak bunu söylese Allah onu kahreder kahretmek demek onu hakka dönsün diye hakikate dönsün diye hakikat karşısında boyun büksün diye kahar ismiyle tecelli eder onu kahreder. hakikate boyun büksün diye. Allah'ın ismini Allah'a teslim etsin diye kahreder. Bütün varlık Allah'ın kahar isminin tecellisine mazhardır. Ve hepsi Allah'a boyun bükmüştür. İtaat halindedir. İradeli varlıklar bunun dışındadır. Allah onlara tercih hakkı vermiş. Bununla beraber... Allah'ın onlar üzerindeki muradı gerçekleşsin diye Allah onlara da Kahar ismiyle tecelli eder. Yani insana neden Kahar ismi tecelli eder? İnsan Allah'a dönsün, Hazreti insan olsun, Allah'a iman etsin. Hazreti insan olsun diyedir. Allah'a halife olsun diyedir. Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görmesin diyedir. Rabbine hamd etsin, hamde layık olsun, övgüye layık olsun diyedir. Kahar ismi bunun için tecelli eder. Bir vuslat yolcusu yol boyunca Allah'a vasıl olana kadar yol boyunca gönül itibariyle o iradesiz olarak bu olur onda. Allah'ın bir ismini mutlaka zikreder. Bir isim onun maneviyatının zikridir. Yola girerken, başlarken İstiğfarla başlar. Yani onda tecelli eden Allah'ın Gafur, Gafar ismidir, Tevvab ismidir, Afu ismidir. Yola giderken, başlarken böyle başlıyor. Allah zikri Allah'ın zat ismi olduğu için her sayfada geçerlidir. Yani yolun başında da geçerlidir, sonunda da geçerlidir. Hep ruh o zikri yapar. Allah zikrini. Bütün isimleri bir zikretmiş olur. En son safhada, en sonunda Çekeceği zikir, yapacağı zikir Allah'ın kahar ismini zikridir. Ama bu isme dayanması gerekir. Dayanabiliyorsa Evet, mürşid ona bu zikri yaptırır. Nasıl dayanır? Kahri istiyor. Beni kahret diyor. Beni kahret demek Ya da ya Rabbi bunu kahret demek Ona duadır. Her ne kadar Türkçe'de yanlış bir anlam yüklenmiş. Kahretmek demek, hakikate boyun büktür demektir. Nefsimi, ruha boyun büktür demektir. Nefsim sana boyun büksün, vahyine boyun büksün, Resulüne boyun büksün demektir. Allah'ın kahhar ismi bir kulda tecelli ederse, zorla yapar yalnız. Eğer kul iyilikle, güzellikle, hakka, hakikate boyun bükmezse, kabul etmezse, teslim olmazsa Allah kahar ismiyle tecelli eder, ona boyun büktürür. Ama burada kulun mutlaka bir tercihi vardır. Eğer bir kul Allah'a ya Rabbi ben seni istiyorum, senin rızanı istiyorum, dostluğunu istiyorum, cemalini istiyorum dediyse Allah onun bu duasını kabul ettiyse, Allah duayı reddetmez, Sami olarak bunu söylediyse, mutlaka Allah'ın kahar ismi onun üzerinde tecelli eder. Ama, eğer güzellikle bunu yaparsa, bu ismin tecellisi geldiğinde, hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yaşamaz. Çünkü iyilikle boyun bükmüş, güzellikle boyun bükmüş, teslim olmuş. Olmazsa ne olur? Allah zorla boyun büktürür. Duasını kabul etmiş. Hakka, hakikate boyun büktürür. Onun için sıkıntı yaşarken, sorun yaşarken niye bu böyle demek doğru değildir? Allah sana nefsine boyun büktürüyor. Hastalık Allah'ın kahar isminin tecellisindendir. Yokluk sıkıntı, bela, musibet hepsi Allah'ın kahar isminin tecellisindendir hapse girmek zindana atılmak yani peygamberlerin yaşadığı bütün haller hepsi Allah'ın kahar isminin tecellisindendir ama sonuç hayırdır yalnız Allah'ın rahmetinin içinden tecelli ediyor mesela bakıyoruz adam hapse girmiş namaza başlamış Kur'an okumaya başlamış Boyun büktü. Rabbine boyun büktü. Şer gibi görünüyor ama o içinde hayır varmış. Sağlıklıyken Allah'a dönmüyor. Bir hasta oluyor bakıyorsun ki Allah'a döndü. Ne dedi? Ya Rabbi eğer bu sefer iyileşirsem, eğer hastalık böyle ciddi ve tehlikeli bir şeyse bu sefer sana şöyle şöyle kulluk yaparım dedi. Boyun büktü diye Allah. Bu bütün sıkıntılar, bütün musibetler için böyledir. Hepsinde Allah'ın kahar isminin tecellisi gizlidir ve mutlaka sonuç hayırdır. Hakkı hakikate ona boyun büktürür. Aynı şekilde oruç da öyledir. Aç kalınca nefis boyun büker. Bir de Kahar ismi Allah'ın gazabi olarak tecelli eder. Sonuç olarak. Mesela Firavun'a, Nemruda, Ebu Cehil'e, Ebu Leheve Kahar ismiyle tecelli etmiş ama helak etmiştir. Çünkü Allah, Allah ayet-i kerimede buyurdu ki Firavun için biz onları birçok musibetle uyardık. Birçok musibetle önce uyarıyor. Ama buna rağmen Rabbine boyun bükmüyor. Her musibete uyarıldığında Fir'an'da onunla beraber olan kavmi de yani ileri gelenler de Hz. Musa'ya Allah'a dua et, Rabbine dua et, bu sıkıntıyı üzerimizden kaldırsın. Bu sefer iman edeceğiz. Bunlardan bir tanesi kurbağa yağdırdı. Evlerin içi kurbağa doldu. Bir tanesi Nil Nehri kan olarak aktı. Bir tanesi evet, memleket çekirgelere boğuldu. Her seferinde Hz. Musa'ya gelip Rabbine dua et. Bunu gidersin, bu sıkıntıyı gidersin. Bu belayı üstümüzden kaldırsın. iman edeceğiz. Hz. Musa dua ediyor. Ya Rabbi kaldır diyor. Allah kaldırıyor. Evet, küfre devam. Düşmanlığa devam ediyorlar. En son yine oldu? Allah'ın kahar ismi bu sefer gazap olarak tecelli etti. Evet, siz adam olmazsınız dedi yani. Yolun sonuna geldiler. Ne yaptı? Su da hepsini boğdu. Su onlar için kahar isminin tecellisi oldu. Ama su hadizatında rahmettir. İnsan ters tarafa gidince böyle olur. Rahmet onun için bir anda gazaba dönüşebilir. Aynı şekilde İslam'da hap cezaları vardır, suç işlenince verilen cezalar vardır, sopa cezası vardır. Bunlar da hepsi Allah'ın kahar isminin tecellisidir. Yani hakikate boyun büksün diyedir. Ceza olsun diye değil, hakikate boyun büksün diyedir. Hakikate doğruya teslim olsun diyedir. Evet. Onun için eğer birine Allah seni kahretsin desek ne demiş oluruz? Allah sana boyun eğdirsin. Allah seni hakikate boyun eğdirsin. Nefsini hakikate boyun eğdirsin. Demiş oluruz ki bu onun için yapılmış bir duadır. Berani versin demek başka bir şey, kahretsin demek başka bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de tek bir yerde bu fiil olarak geçer. Allah'ın kahhar ismi فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَخَرْ buyurur. Sakın yetimi kahretme. Kimsesi olmayanı kahretme. Bir desteği olmayan arkasında onu savunan biri olmayanı kahretme. Onu ezme. Ona boyun büktürme. onun boynu bükük kalmasın. Allah kendisine asi olanları haddini aşanları kahreder. Kahhar ismiyle tecelli edip onları düzeltir. Bu bütün kulları için geçerlidir. Mutlaka ona boyun büktürür. Ama bu onun rahmetidir. Hakikate ersin diyedir. Ebediyen kaybetmesin diyedir. Onun için hep ne diyoruz? Biz kendimiz için dünyanın hesabını, dünya hayatının hesabını yapıyoruz. Allah bizim ebedi hayatımızın hesabını yapar. Mesela Allah bazı kavimleri toptan helak etmiştir. Kendi peygamberlerine iman etmedikleri Allah'ın vahyine iman edip hakikate boyun bükmedikleri için evet, sonuç itibariyle Allah onları kahretmiştir. Ayet-i kerimelerde Allah Lut kavmini, Semud kavmini, Ad kavmini, Eyke ahalisini evet, bunları helak ettiğini beyan ediyor. Toptan helak da yapmış. Sebep, hakikate boyun bükmedikleri için Allah da onları tekrar tekrar boyun büksün diye kahar ismiyle onlara tecelli etmiştir yalnız. Ama buna rağmen boyun bükmeyince Allah'ın kahar isminin tecellisi onlara gazap olarak gelir, onları öbür tarafa alır. Bununla beraber bunun içinde de onlara hayır vardır. Nasıl? Ne kadar dünyada kalsalar o kadar azaplarını arttırmış olurlar. O kadar aşırı gitmiş olurlar. Dolayısıyla onlar için o kahır da bir rahmettir. Onun için anlatırken ne diyoruz? Kul yanlış yapar. Mesela bazen kardeşlerimiz için söylüyoruz. Şu kardeşimiz sınıra gelmiş diyoruz. Evet. Allah'ın kahar isminin tecellisini sınırına gelmiş. Görünüyor artık. Yani Allah kahredecek onu. Kendisi bunu görmediği için bir korkusu bir endişesi de yoktur. Ama biz onun için korkuyor ve endişe ediyoruz. Eğer Allah kahar ismini tecelli ederse hiç kimse onu kurtaramaz. Hiç kimse ona yardım edemez çünkü. Yani Allah kuluna bir yerde dur der. Dur. Bu kadar yeter. Yani senden adam olmaz dediğinde iş bitmiştir. Artık kimse ona yardım edemez, kimse yardım etmeye kalkışamaz bile. Onun için arkadaşlar bizim bu sözlerimize, bu halimize dikkat etmelidir. Eğer biz birine sen uçurumun kenarındasın dediysek artık bilmelidir bunu. Bunu anlamalidir, tehlikeyi görmelidir yalnız. Söylediğimiz var mıdır? Vardır. Arkadaşlara direkt söylüyoruz. Arkadaş sen uçurumun kenarında diyoruz. Gidiyorsun bak. Evet. Allah bir yerde dur der yani. Dur demek. Ne demek? Seni adam olmaya niyetin yok demektir. Sen adam olmayacaksan azabını artırma. Bu kadar yeter olsun. Evet. Allah iradeli varlıklara kahar ismiyle peşinen tecelli etmez. Önce onları ikna yoluna gider. İkna yoluna. Mesela Allah bir müşrike bile cevap verir. Bir müşrik bir şey söylediğinde Allah ona cevap verir. Ya da hadi Allah'tan başka ilahlar edindiniz hadi delilinizi getirin bakayım dedi. Yani sen ne saçmalıyorsun demiyor. Delilini getir diyor. Aklını kullan, delilini getir. Getir bunu ispatla. Yoksa senin hakka boyun bükmen lazım. Ama körü körüne biri ters tarafa gidiyorsa o da Allah'ın kahar isminin tecellisine mutlaka uğrar. Allah'ın kahar ismi bütün varlığa tecelli etmiştir. Bütün varlığa. Bütün kainat, bütün gezegenler, bütün galaksiler, bütün atomlar, hepsi. Eğer öyle olmazsa, Allah'ın kahar ismi bir an çekilse her şey darmadağın olur, yok olur. Yani her şey Allah'a boyun bükmüş ve onun emrindedir. O idare ediyor. Eğer Allah bir an için Kahar isminin tecellisini çekse, emrini çekse, hepsi birbirine girer, karma karışık olur. Mesela mevsimler de birbirine karşı kahredicidir. Biri gelince öteki gitmek zorunda kalır. Yaz geldiğinde. ...ilkbahar gitmiş olur... ...sonbahar geldiğinde... ...yaz gitmiş olur... ...yani yaz ilkbaharı... ...sonbahar yazı... ...kış sonbaharı kahreder... ...onu ortadan kaldırır... ...gece geldiğinde... ...gece gündüzü kahreder... ...gündüz geceyi kahreder... ...ne yapar? ...ortadan kaldırır... ...aynı şekilde... Nefis ruhu kahredebilir, ruh da nefsi kahredebilir. Hangisi hangisine boyun bükmek zorunda kalırsa o onu kahretmiştir. Evet. Allah'ın kahar ismi ins insanda nasıl tecelli etmesi lazım? Allah kahar ismiyle tecelli edince hakikate, doğruya, hakka boyun büktürür. İnsan da kendi nefsine eğer boyun büktürürse, Hakk'a boyun büktürürse, Allah'a boyun büktürürse, Resulüne boyun büktürürse, Allah'ın kahar ismi onda tecelli etti. Yapmazsa ne olur? Yapmazsa şeytanın hükmüne girer, şeytan tecelli eder. Eğer biri kendi gazabına, kızmasına sahip değilse, yani gazabını kahretmiyorsa, edemiyorsa, Gazabına boyun büktüremiyorsa, bu durumda gazabını kahredemedi. Gazabını kontrol edemedi. Hakka boyun büktüremedi demektir. Allah'ın kahar ismi tecelli etmedi. Aynı şekilde bir yanlış karşısında da aynı şey geçerlidir. Bir günah işleme karşısında da aynı şey geçer.